Oh, my God. Bu şehir Bursa Taşına tarihin mührü vurulmuş Bağrına evliya tahtı kurulmuş Manevi miraslar ehlini bulmuş Kim bana bu şehrin adını sorsa Tereddüt etmeden derim ki Bursa Erenler saf tutmuş aşk otağında Bülbül meşke dalmış gönül bağında Yeşil beyaz raks ediyor dağında Kim bana dünyada cenneti sorsa Gözümde canlanır mübarek bursa Emir sultan postu sermiş hak yola Üftadeler hüdayiler kol kola Nesiller koşuyor vermeden mola Kim bana tasavvuf ceddimi sorsa Derim ki onların adresi bursa Molla fenariler kalpte yaşıyor Somuncu babalar bayrak taşıyor Misyonları yüzyılları aşıyor Kim bana bu aşkın sırrını sorsa Derim ki sevdanın harmanı bursa Adalet tac olmuş şanlı maziye Ruhlar selam durmuş Osman Gaziye Şehitlere gerekmiyor taziye Kim bana bu neslin aslını sorsa Derim ki hikmetin kaynağı bursa Kullu mabet heybetiyle duruyor Minareler arşa köprü kuruyor Tüm yürekler Allah için vuruyor Ne zaman arifan saflara dursa Önünde peygamber ardında Bursa, Bir yer ki insanlar gönül zengini İrfanla tartıyor ahlak dengini Bir yer ki Hak etmiş yeşil rengini Kim bana ilahi ihsanı sorsa Derim ki layıktır bu şehir Bursa Bir yer ki Üstünde bu miras varken Altında binlerce veli yatarken Bir yer ki Alimler nöbet tutarken Kim bana bu şehre bir rakip sorsa Derim ki Bursa'nın rakibi Bursa